Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergün'in spor köşesi, Efektif Pasa hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. bu haftaki programı tek başıma açıyorum. Programın ikinci bölümünde de Utku Göker küçükle sohbetimize devam edeceğiz. Programa 19.03 itibariyle girdiğimizden dolayı 19.03 eşleşmesi vesilesiyle ilk olarak çarşı davasının geçen hafta sonuçlanan davanın sonucunu hatırlatarak başlamak istiyoruz. E, malumunuz gezi park olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşı üyesi 35 kişi hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmeleri suçundan açılmış bir dava vardı. İlk duruşma sabah saatlerinden gece yarısına kadar sürdü. E, 35 kişi hakkında varılan sonuçta 27 sanığın yurt dışına çıkış yasağını e, olmadan e, duruşmaların ertelenmesine Di diğer 8 sanığın ise e, hakkında adli kontrol talebinin devamına e, ve duruşmalardan e, yurt dışı yasağa devam ederek e, bir sonraki e, davaya ertelendiğini söyleyelim. E, çok ilginç e, diyaloglar da yaşandığını hatırlatmak lazım bu dava sürecinde. Örneğin yurt dışı yasağının ile birlikte taraftarların kendilerini Liverpool'la maçımız var lütfen yurt dışı yasağını kaldırın şeklinde cümlelerle savunmaları hakikaten ülke tarihine geçecek bir sohbetti, söyleşiydi diyebiliriz bunun için. Veya darbeye gücümüz yetse Beşiktaş'ı şampiyon yapardık şeklindeki cümleleri hakikaten ancak bir filmde olabilir bir sketch olarak yer alabilir bir niteliğe sahip dememiz hiç de garip kaçmaz sanırım. Çarşı davası 2 Nisan 2015 tarihinde tekrar görülmeye devam edilecek. Biz de bu davanın gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız vakti geldikçe. Çarşı davasının ardından bir başka konuya geçmemiz lazım. 20 Aralık'ta üzücü bir haber aldık Türkiye Sporu adına. Türkiye voleybolunun e, kilometre taşlarını atan isimlerden biri olan Cengiz Göllü 76 yaşında vefat etti. Cengiz Göllü 38 doğumlu bir spor adamı ve yaklaşık 56 yanılmıyorsam ya da şöyle toparlayayım 50 yıldan fazladır e, ülke voleyboluna hizmet ediyor. Ve e, bu Eczacıbaşı spor kulübünün e, başarılı yıllarını yaşamasında da e, temeli atmış isimlerden bir tanesi onun da bugün cenazesi kaldırıldı. Bursa'da Ulu camiye oradan da Odunluk Mezarlığı'na götürüldü naaşı. Hem Türkiye Spor camiasının hem ailesinin tüm sevenlerinin başı sağ olsun diyoruz. Böylece Cengiz Göllü'ye bize de voleybolu sevdirecek şekilde voleybola kattıkları için ayrıca teşekkürde borç biliriz. Bu iki kısa haberin ardından Amerika'da yaşanan Irkçılık olaylarına sporcuların verdiği tepkilere geçeceğiz. Ee, bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir siyah gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından e, oldukça halka ayaklandıran e, bir protesto gösterileri başlamıştı. Yanılmıyorsam kimin sonuna doğruydu bu? Ve o günden beridir de eylemler devam ediyor. E, NBA'de basketbol liginde Sporcular maçları çıkmadan önce siyah tişörtün üstüne I can't breathe, nefes alamıyorum cümlesinin yazdığı tişörtlerle çıkmışlardı. Bu konuya dair desteklerini göstermek için. Son olarak da Amerikan futbolu Amerika futbolu oyuncusu Andrew Hawkins bir tişörtle çıktı sahaya. Justice for Tamir Rice and John Crawford yazıyordu. Ee, öldürülen iki genç hakkında adalet istediğini söyleyen bu tişörte dair maç sonu bir açıklama yaptı. Şimdi o açıklamasını dinle dinleyeceğiz. Bir beş dakikalık bir açıklamaydı. Yayın için ben kısaltmaya çalıştım. Ee, tercümesinde de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. I was taught that uh, justice is you know a right that every American should have Düşündüm And, um, ki adalet her Amerikan a vatandaşının a sahip olması gerektiği bir şey you know, ve bütün so Amerikalılar için de hedef olması gereken um, bir şey. Tüm Amerika'nın hedefi um, olması you know, lazım. Me Çünkü bu e adalet Amerikayı ayrı kılan bir şey. Benim için adalet masumun wrong, masum olduğunun ilan edilmesi, um, cezasını çekecek kişinin de cezasının alması gerekliliği. So, yani bence adalet çaresi yapmak herhangi bir kişiye e, saygısızlık yapmak anlamına gelmiyor. E, adalet çaresi yapmak bir özür dilemek gerekliliği de göstermiyor. İşini yapan, bütün dürüstlükle yapan, iyi şekilde yapan tüm polis e, memurlarına saygını sunuyorum buradan. Ama böyle olmayan polis görevlileri benim yaptığımdan dolayı kendilerini kötü hissedebilirler. Benim bir ailem var ve çok yakın arkadaşlarım da polisler. Onların ne kadar cesur olduklarını onlara her zaman söylüyorum. Bu tişörtü giymem bütün polis e, departmanına karşı bir e, duruş değil yanlış şeyleri yapan polislere karşı duruşumu gösteriyor. Ailem bana iyi polislerin olduğunu söylediği gibi, kötü polislerinde ve bana hiçbir neden göstermeden kötü davranabileceklerini de öğretti. Bu konuda hep dikkatli olmam konusunda öğüt verdi küçükken. Bu tür gerekçesiz davranışlar gösteren before polisler before bence e cezalarını almalılar. Benim bu bakışıma saygı göstermeyecek um, insanlar um, olduğunu düşündüm bu tişörtü giymeden, giymeden önce. Honestly. Bu birazcık you know, beni biraz da korkuttu tabii ama içimde bir yerde doğru şey yaptığımı hissediyordum. Eğer yapmayı istediğim şeyden kaçacak olsaydım, kaçacak olsaydım bu beni korkak yapacaktı. Hepinizin de bildiği gibi benim de iki yaşında küçük bir çocuğum var ve bu küçük çocuk benim bütün dünya. Bu tişörtü giymemin birinci numaralı sebebi Tamir Rice'e olanların benim küçük Austin'ime de olabilme ihtimalini düşünmem. Bu beni çok korkutuyor. Tamir ve John Crawford'ın ailesinin Yaşadıkları benim kalbimi çok kırdı. Yaşamamaları gereken bir kabustu bu. Evet, Cleveland Browns e, oyuncusu Andrew Hawkins'in açıklamalarını dinledik. Kendisi maç öncesi e, polisler tarafından öldürülen Tamir Rice ve John Crawford e, için adalet e, tişörtü giymişti. Ve olaylar daha sonrasında da aslında oldukça kötü şekilde devam ettiğini de söyleyelim. Daha sonrasında polislerin de öldürüldüğü yaşandı. Son olarak Time dergisinde de internet sitesinde ünlü basketbolcu artık emekli olmuş bir basketbolcu Kerim Abdülcabbar polis atak altında değil... Amerika'daki yerleşmiş ırkçılık hakkında bir yazı paylaşmış. E, Time dergisinde yayınlanmış. Biz de bunu Effective Pass Twitter adresinden sizlerle paylaşacağız. Zaman darlığı nedeniyle hepsini aktaramıyoruz. Belki Cuma günü e, Açık Gazetede Alp ile birlikte bahsetmemiz mümkün olabilir. E, bu olayları böylesine sizlere aktarmak istedik. Şimdi bir müzik molası vereceğiz ardından Utku'ya bağlanacağız. Euroleague'de Türkiye basketbol temsilcileri erkek takımları bir sonraki tura kaldı. 3'ü birden onları değerlendireceğiz. Müziğimiz ise Rage Against Machine'den gelecek Voice of the Voiceless. <gülüyor> Brother, we are at war. Between. de efektif pas devam ediyor. Rage Against the Machine'den Voice of the Voiceless isimli parçayı dinledik. Programın ikinci bölümünde Euro League'e geçeceğimi söylemiştik. Ama Euro e geçmeden önce atladığımız kısa bir bölüm olduğunu hatırladım. O da 20 Aralık'ta İzmir Alsancak Stadyumu'nun içinde İzmir Alsancak Stadyumu'nun geleceğine dair bir forum düzenlediği Taraftar Hakları Derneği. Şimdi Taraftar Hakları Derneği'nin düzenlediği bu forumdan İzmir Şubesi e, Mimarlar Odası e, Şubesi'den e, Melih Yalçın'da yanılmıyorsam onun konuşmasını dinleyeceğiz. Sonrasında basketbol konuşmaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar 1960'lı yıllardan sonra kent yaşamı, kentlerin yenilenmesi, kentlerin yeniden yapılandırılması konusunda birçok tartışmalar var dünya tarihinde. Burada en önemli iki tane ayrım var. Bir tanesi kenti... Kentler yönetir, kentler karar verir kenti yaşamına, kentin yenilenmesine. Bir diğeri de mülkiyet sahipleri karar verir. Bu iki ayrımdan sonra daha doğrusu önceleri mülkiyet sahipleri, idare, yerel yönetim, özel yönetim, genel yönetim kimse o karar verirdi. Ama işte yıllardaki gelişen demokrasi anlayışından sonra artık kentlerin kentler tarafından yönetilmesi ve kentlerde olacak her şeyin kentlerin ...kentlerin karar vermesi, kentte yaşayanların karar vermesi... ...bir ideoloji olarak ortaya atıldı. <gülüyor> bu ideoloji gittikçe gelişti. Tabii şu an dünyanın her tarafını hakim ideoloji değil ama... ...Avrupa'da özellikle birçok kentte, Avrupa'nın birçok ülkesinde... ...halkların bu konuda yapılan bütün tartışmalara... ...bu eksende baktığını net olarak söyleyebilirim. Çünkü biz de bu eksende bakıyoruz. Çünkü kent, kentlilere ait, kent yaşamına ait... Kentteki her şey kent yaşamına aittir. İster kamu malı olsun, ister özel mülkiyet olsun. Bir kentli kullanıyorsa oradaki alanı o kentliye aittir. Ve kent yönetimi, buranın kullanımı, geleceği hakkındaki kararını kentliye, kentte yaşayanlara sormak zorundadır. Bizim bakış ilkemiz budur. Şimdi biz bu bölgeye nasıl bakıyoruz TUMOP olarak? Bu bölge bildiğiniz gibi... 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren başlayan ve bugüne kadar da süren hala da kısmen de tartışmalı olan bir yeniden kentin kent merkezi olma yönünde planlanan bir bölgesi. Tam da buradan başlıyor. Ve bayrakların işte ucuna kadar gidiyor. Bu kıyı şeridi. Ve kentinde hani bu şeritteki planlanan alanı da en güzel, en kaymaklı kısmı da ne yazık ki buraları. Ve bu süre içerisinde bu bölgeyle ilişkin tarih e, su yüzüne çıkmış, su altına kalmış, kıyıda köşede pazarlıklar yapmamız, bir sürü proje gelişti. Bunlar kısmen geri çekildi, kısmen vazgeçildi, kısmen tepki gördü, kısmen tartışmalara girdi. Ama bu tartışmalar bitmeyecek. Çünkü gerçekten rant olarak baktığınızda, kentin en rant, e, yüksek, rantı yüksek bölgelerinden bir tanesidir Alsancak stadının olduğu bölge. Ve bu bölgede yeni planlama alanının içerisinde birçok yatırımcının, rant diyecinin, iş adamının vesaire bu konudan yani biri gelir bekleyen, kazanç bekleyen insanların iştahını kabartıyor. Bunu açıkça görmek lazım. Şimdi iştahın kabarması önemli değil. Biz onları kendimizi hedef alarak seçmiyoruz tabii ki. Herkes kente kendi bulunduğu yerden, kendi dünya görüşü, kendi felsefesi açısından bakar. Biz öyle bakmıyoruz. Başına söylediğim gibi. Biz bir kere buranın korunması yönünde bir net bir kararımız var. Ama az önce arkadaşlarımız da belirtti. Buranın depreme karşı dayanıksız olduğuna dair bir test raporu söz konusu. Her ne kadar bu rapor ortalıkta görünmüyor olsa da, bize de gösterilmemiş olsa da, bakanlık ya da çevre İl müdürlüğü bu testi yapmış. Yapıldığından haberimiz var. Sonuçlarını görmedik, raporu da görmedik. O yüzden üzerine bir yorum yapmam mümkün değil. Bu saatten sonra da böyle bir rapor söz konusuysa ve şu anki görüntü de hepiniz malumu hani bu bu saatten sonra bu stadın bu halde kalması, yenilenmesi çok mümkün görünmüyor. Ama mevcut yapının yeniden üretilmesi, ye, e, yeniden yaratılması özelliğini kaybetmeden e, büyüklüğünden ya da buna herhangi bir proje Evet, projeler... Mimarlar Odası İzmir şube e, yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın da az evvel konuşan kendisi İzmir Alsancak Stadı'nın geleceği hakkında dönüşümü hakkındaki görüşlerine aktarıyordu. E, Alsancak Stadı'nda Taraftar Hakları Derneği'nin yaptığı forumdaki konuşmadan aldık bu sesi. E, Taraftar Hakları Derneği'nin Facebook sayfasında da bu e, sesin bulunduğu video 17 dakikalık bir video ona ulaşabilir. E, daha detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz diye aktaralım ve... Basketbola geçelim. Kalan dakikalarımızda Utku'da hatta. Merhaba Utku. Merhabalar Volkan. Evet son dakikalara giriyoruz. Efektif Pass'ta yoğun gündemde basketbola da zaman ayırmak istedik. Çünkü Euroleague'de yine 3 takımla birlikte bir sonraki tura kalmayı başardı Türkiye temsilcileri. Hemen takımları ve maç tarihlerini hatırlatarak senden her takım için kısa kısa bir sonraki turda ne yapabileceklerine dair yani son 16'dan ileri gidebilecekler mi yoksa gidemeyecekler mi o konuda bir fikrini alalım. Zira zamanımız dar maçlar oynandıkça detaylı konuşabiliriz. Galatasaray, The Hospital, Kavrasla, Kaunas eşleşti. 30 Aralık'ta oynanacak bu maç ilk ayağı. Fenerbahçe, Ülker, CSK ile eşleşti. 2 Ocak'ta oynanacak. Anadolu, Efes'te, Laboral, Kuça, Victoria Vitorial'de oynayacak. Ee, i̇lk grup maçlarında bu e, şekilde e, fikstür belli oldu. Ne diyorsun Utku? Galatasaray'ın takım rakipleri ve grubu hakkında. Yani çok uzun bir maraton olacak tabi 14 maçlık uzun bir maraton ve 8 takım içine ilk 4'e girmeye çalışıyor takımlar Aslında Galatasaray'ın yaşadığı maddi krizden ötürü bazı kimi e, görüş şöyle bir görüş vardı ki Galatasaray yoluna Eurokafe devam etsin diye Çünkü 14 maçlık bir maratonun yarısında şansını kaybetse son geri kalan 7 maç e, bir nevi işkendi haline görüşecekti ee, peki grubun içkentele dönüşme potansiyeli var mı? Maalesef var. Ee, Galatasaray diğer gruba göre daha zorlu bir grupta. Ee, Final Four'un doğal 6 adayı var ve bu altı adaydan dördü Galatasaray'ın grubunda: Real Madrid, Barcelona, Maccabi Tel Aviv ve Panathinaikos. Ee, yani bunlardan bir tanesi çerme takması gerekecek Galatasaray'ın. Geçen sene bunu başarmıştı ancak bu sene işi çok da kolay görünmüyor. Fixture de kötü. Mesela ilk hafta da ligue oynayacak içeride. Orada maçı bir kaybetmesi halinde e, ikinci ve üçüncü haftalarda Real Madrid'de Kızıl Yıldız departmanlarına gidecek. E, bu da tabii Galatasaray'ın işini çok zorlaştırır ve Kızıl Yıldız'da aynı grupta olması da aslında bir bakıma e, ilk turdaki o üzücü hadisenin de e, devamının geleceğini. E, Anadolu'nun tazelenmesi e, anlamına gelecek. Fenerbahçe ile Anadolu Efes'in başarılı performansları olduğu bu sene onlara geçelim. Evet. Fenerbahçe ülkeler açıkçası e, sanırım son yıllarda ilk defa bu kadar Final Fortune iddialı konumda. E, Barcelona'yı genel tek takım, bana göre Barcelona bu sene şampiyonluk adayı, yani bir numaralı şampiyonluk adayı, On, onları e, dışarıda yenmeyi başardılar. Bu önemli bir göstergeydi. E, bundan sonrası için grupta açıkçası CSK ve Olympiakos var. Yani bu iki takımın ardından e, ülke, Fenerbahçe ülkeler ve Anadolu Efes 3 ve 4. sıranın en büyük adayı durumundalar. Ee, Fenerbahçe ülke açıkçası şu anda pozisyon olarak oyun kurucu noktasında bir sıkıntı yaşasa bile e, Obradoviç'in e, zorunlu olmaya transfer istemediği e, görüşü hakim yani elindeki oyuncularla devam edecek Fenerbahçe ülker e, tapon altı yolculuğuna e, Obradoviç'in mutlaka bir bildiği vardır ancak e, daha hücumcu bir oyun kurucu takıma bir artık atabilirdi aynısını e, Efes'in de söyleyebiliriz e, Efes'in de oyun kurucu pozisyonunda doğrudan özellikle başa baş giden maçların son bölümünde insettif alabilecek oyuncu eksikliğini ciddi anlamda hissediyor. E, laborelli, Thomas Hörtel'le bir e, transfer görüşmeleri var. Bakalım sonuçlanacak mı ancak e, Hörtel'i alırsa Efes bu grupta ilk dörde girme şansını ciddi anlamda arttırır. İlk dörde girmekte tabi tapta anlamına geliyor. Ancak şunu unutmamak gerek yok son olarak. Ee, bütün takımlarımızın grupta ilk 2'ye girmesi çok önemli. İlk 4'ten ziyade çünkü ilk 2'ye girerse yan gruptaki 3 ve ile saha avantajına sahip olarak oynayacaklar. Ee, bu da tabii ki e, Final için çok ciddi bir avantaj anlamına gelir. Çünkü saha avantajına sahip olmadan eşleşecek bir CSKA, Moskova olsun, Real Madrid, Barcelona olsun e, takımlarının şansını ciddi anlamda azaltır. Umarız ilk iki yarışında 3 takımımızda e, başarılı olur ancak en önde olan takımında sena baş olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, herhalde Obrovac geçen sene takımla beraber çalışamamış olmasının, evet. yaz döneminde takımla beraber çalışamamış olmasının telafisini bu sene. E, aldığı sonuçlarla göstereceği benziyor. Bu seneki iddiası da bir halde yüksek Fenerbahçe'nin söylediğin gibi programı bitirmek durumundayız. Ancak Fenerbahçe'den Hı. laf açılmışken Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçük Ando Yades'in rahmetli'nin e, bugün doğum günüydü. E, 22 Aralık'ta doğmuştu Lefter. Lefter'in de doğum gününü kutlayarak programı tamamlayalım. Twitter.com Effective Pass'tan ve Effective programa dair duyurları ve içerikleri bulabileceğinizi hatırlatan Hatırlatarak lafı sonlandıralım. Ben Volkanır. Ben oturduk her küçük. Haftaya görüşendek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Türk takımının ilk golüyle neticedecek Akım işte başlıyor. Sağdan İspanyaların söküp koner çizgisinden ortaladığı topu Lefter şahane bir voleyle Macar alana takıyor Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine. Açık Radyo Efektif Bas Bas